O zamanlar ben otomobille yolculuk etmeyi hiç sevmezdim. O zamanlar dediğim hayli eski. 20'li yılların sonu, 30'lu yılların başı. Ya henüz daha ilkokula ya gitmiyorum ya henüz başlamışım. Gittiğimiz yerde çok uzak bir yer değil. Bildiğiniz gibi ben İzmirliyim ve Karşıyaka'da oturuyorduk. Gittiğimiz yerde menemen. Aradaki mesafe 20-30 kilometre civarındadır sanırım. Fakat meşhur tabiriyle beni afakanlar basardı bu yolculuğa çıktığımız zaman. Çünkü yollar yol değildi, şoförler şoför değildi. Toz, duman içerisinde seyahat edilirdi. Bazen lastik patlardı, onun tamiriyle uğraşılırdı. Bazen de benzin biterdi. Başka bir araba geçsin de ondan benzin alayım diye beklerdik. Bu yolculuklar niye oluyordu? Bayramdan bayrama daha ziyade Menemen'de oturan büyük dede, büyük nine ve nine ve dedenin ellerini öpmek için. Peki beni ne oyalardı? Oyalayan bir tek şey vardı deve kervanları. Yolda deve kervanlarına rastlardık. Ya üç deve ya beş deve olurlardı. Başında da onları yöneten ve herkisine kılavuzluk eden eşeğe binmiş yönetici veya deveci olurdu. Asıl tabiriyle. Beni niye ilgilendiriyordu? Çünkü develer değişik hayvanlardı. Ve çok sakin kendi halinde bir gidişleri vardı. Araba yanından geçtiği zaman bazen ürkerler ve koşmaya başlarlardı. O zaman ben büsbüsü heyecanlanırdım. Ege'de deve çok uzun süre iş görmüştür. Şimdi sadece pehlivan develer kaldı. Sarı tülü, kara tülü birbirleriyle güreşiyorlar. Başka da kalmadı sanıyorum. Peki niye develer beni etkiliyordu? Sonradan bir başkasını daha etkilemiş olduğunu... Hayretle ve sevinçle gördüm. O fotoğrafı nedense saklarlar. Mustafa Kemal Paşa otomobille giderken böyle bir deve kervanına rastlamış. O insanlarla konuşmak istemiş. Teveciler develeri ıktırmışlar. Mustafa Kemal Paşa da çıkmış bir yere oturmuş. Aralarında müthiş bir sohbet resimden belli oluyor. Bu beni birkaç sebepten etkilemişti. Bir kere develeri ve o hikayeyi yaşadığım ve sevdiğim için. İkincisi Mustafa Kemal Paşa'yı bu kadar halkla haşır neşir gördüğüm için. Çünkü hiçbir zaman bize onun bu resimlerini göstermemişlerdir. Gösterilen daima elinde silindir şapkası, sırtında pelerini çok Avrupalı bir adam halinde gösterilir. Sonra Başka şeylerden dolayı da Mustafa Kemal Paşa'nın böyle özellikleri olduğunu fark edecektim. Bunlardan bir tanesi beni özellikle etkilemiştir. Biliyorsunuz araları çok iyi değildi ve belirli bir süre sonra Mustafa Kemal Paşa İsmet Paşa'yı başbakanlıktan aldı. Yeni kabineyi Celal Bayar'a kurdurmuştu. Yeni kabinede, eski kabineden iki, zannediyorum iki bakan yer almak istemediler. Onlar da bakanlıktan ayrılmış oldu. Bunlardan bir tanesi, Mustafa Kemal Paşa İstanbul'dan Samsun'a giderken onunla beraber giden heyetteki hekimdi. Ve Gazi'ye de çok uzun süre hekimlik etmiş birisidir. Tabi ismini söyleyince hemen bilecekler eskiler. Doktor Refik Saydam. Doktor Refik Saydam ne derse İsmet Paşa ile beraber çekilmek istedi. Çekildikten sonra bir akşam şöyle bir olay geçiyor. Çankaya'da Mustafa Kemal Paşa oturulmuş katibi umumis Hasan Rıza Bey ile sohbet ederken Hasan Rıza Bey şöyle bir laf söylüyor. Paşam biliyor musunuz Refik Saydam Bey şehre taşınacakmış. Buradaki evi bırakıyor. Neden diye soruyor. E şimdi artık bakan değil maaşı sadece mebus maaşı. Bu mebus maaşıyla ben burada geçinemem diyor. Gazi susmuş biraz sonra merakla sormuş. Mebuslar kaç para alırlar bizde? Cevabı verilmiş. Yine biraz düşündükten sonra Kelimesi kelimesine şunu söylemiş. Hiçbir yere gitmesin, orada otursun. Ben kendi hesabımdan ona her ay 500 lira maaş bağlıyorum ek olarak. Sohbet daha gelişecek iken birdenbire başka bir soru soruyor. İsmet ne kadar alır? İsmet Paşa da Başbakanlıktan ayrılmış bir durumda. O da Mebus olduğu için sadece mebus maaşını alır Gazi hiç düşünmeksizin diyor ki Benim hesabımdan ona da bin lira maaş bağlansın Bu maaşlar bağlanmıştır Ve Gazi vefat edinceye kadar ödenmiştir Şimdi bazı rivayetler vardır Mustafa Kemal Paşa İsmet Paşa'yı o kadar sevmiyordu ki Sonunda onu öldürttü onun içinde vasiyetnamesinde onun çocuklarına maaş bıraktı. Araları hiç iyi olmadığı halde başbakanlıktan aldığı kişiye o zaman maaş bağlatan adamın böyle bir şey yapması imkan var mı? Mustafa Kemal Paşa son derece beşeri hatta yufka yürekli bir insandı. Ve dostlarının kıymetini biliyordu. Bu bakımdan Düşündüm ki gençlerin bir çoğu Mustafa Kemal Paşa'nın özel hususiyetlerini tanımıyor yani kendisine mahsus olan tabiatını. Ben o konularda romanlar üzerinde çalıştığım için çeşitli kaynaklardan gazinin özelliklerini not etmişimdir. Şimdi özellikle gençlerle yaşlılara da o günleri hatırlatmak için Gazi'nin o özelliklerin üzerinde duracağız. Üç kişiyi seçtim. Onlarınkileri size aktarmak istiyorum. Çünkü bu üç kişi Gazi'nin hayli yakınıydılar. Ve belirli zamanlarda çok şeyini gördüler. Birincisi her zaman daima başı çektiği gibi Falih Rıfkı Bey. Falih Rıfkı Bey'in anlattığı Gazi'ye bakınız. Atatürk'te kızar. Barışıp bozuşur. Bazen huysuzluğu, bazen keyfi tutar. Bir müddet herhangi bir dedikodunun tesiri altında haksızlığa kadar gider sonra pişmanlık duyar. Üstelik alayı hatta yermeyi sever. Fanili size bana benzer tabi bir insandı. Şahıslar için bir değişmez hükümleri bir de geçici, övgü veya yergileri vardı. Belli başlı isimler bahis konusu olduğu zaman bu şahsiyetleri nasıl vazifelendirdiğine bakınız. Daimi hükümlerini ancak böyle kavrayabilirsiniz. Çünkü devlet ve halk işlerinde hiçbir laubaliliği yoktu. Atatürk ne yaptığını, ne yapacağını, kimlere ne yaptıracağını, kimleri nasıl ve nerede kullanacağını bilir pek hesaplı bir adamdı. Yapmış oldukları üzerinde istediğiniz tenkitlerde bulunabilirsiniz. Fakat kendi varmak istediğine ulaşmaktan başka bir şey düşünmeyen dostluklarını, yakınlıklarını, sözde sırdaştıklarının üstünde bilhassa kendi kendine vefalı bir lider olduğusu götürmez. O da bal veren bir çiçek değil, her çiçeğin kendine göre balını almasını bilen bir arı idi. Her çiçeğin kovan peteklerinde şüphesiz bir hissesi vardır. Fakat çiçeklerden hiçbiri eğer arı olmasaydı petekteki balı yapabileceğini iddia edemez. Ama bu balı zehir sayanlar bulunabilir. Atatürk'ün anlatışı, konuşması ne nutuk söylemesine ne de yazı yazmasına benzerdi. Ara sıra Rumeli ağzına kayan tatlı bir şivesi, Gönül tellerine dokunan büyülü bir sesi, hiç bezginlik vermeyen renkli bir hikaye üslubu vardı. İlk defa bunu ben kendi kendime düşünmüştüm. Bütün hayatı Rumeli'de geçmiş, orada doğmuş, büyümüş bir insanın gündelik hayatında da Namık Kemal gibi konuşmasına imkan yoktur. Çünkü nutukları hakikaten Namık Kemal üslubuyla nutuklardır. Sonradan önce Fahli Rıfkı Bey'de sonra diğer başka kişilerde, Konuşurken dilinin zaman zaman Rumeli'ye çaldığını, hatta öyle konuşmaktan gizlice hoşlandığını öğrendim. Bu yüzden onunla ilgili romanımda yer yer Mustafa Kemal Paşa gerçek bir Rumeli ağzıyla konuştu. İstanbul'a döndüğümde, Talih Bey'in İstanbul'a döndüğünde kendisini şık bir asker makferlanı Yağmurluk ile Lübon şekerlemecisinden çıkarken görmüştük. Bütün parlaklığı üstünde benzerlerinden yalnız tabi olarak ayrı değil, isteyerek ve özenerek ayrı ayrılış edinmek istediği belliydi. Ne Almancı, ne İngilizci veya Fransızcıydı. İddiatçılara sorarsanız lüzumundan fazla kendiciydı gururlu ve tenkitçi olarak tanınmıştı sevilen veya sakınılan fakat bir türlü kayıtsız kalınamayan, gergin yaya oku takmak gibi onun hırsını da iktidara yaklaştırmak tehlikeli olan bir adamdı kafası bin bir fikirle içi bir ihtirasla kaynar fakat hiçbir zaman aklının yolundan şaşmaz onda idealist ile realist iç içe girmiştir Daima ateşliği o kadar hesaplıdır. Daha deha uzun bir sabırdır demişler. Mustafa Kemal hiç acele etmemiş ama hiçbir fırsatı da kaçırmamıştır. O lider mizacı ile doğmuştu. Lider vasıfları edinerek büyümüştü. Hiçbir zaman en küçük rütbesinde bile sıra adamı olmamıştır. Bir gün... Ya sizi Erzurum Kongresi'ne reis yapmasaydılar diye sormuştum. Hiç düşünmeksizin bir yenisini toplardık demişti. Belli başlı arkadaşların hiçbirine ikincilik muamelesinin ağırlığını hissettirmez. Fakat daima birinci olarak kalmayı da bilir. Gördüğünüz gibi çok güzel bir tahlildir. Ve Mustafa Kemal Paşa'nın gerçekten bu türden bir insan olduğunu diğer başka hatıralar ve izlenimlerde doğruluyor. Şimdi başlangıç yıllarında özellikle savaş yıllarında onun yanında olan ve sonra da onun tarafından onbaşı rütbesiyle taltif edilen Halide Edip Hanım'ın bakışına geçeceğiz. Halide İdip Hanım'ın bakışı ve bu bakışları yazdığı tarih önemli. Çünkü bilmeyenler için söylüyorum. Sonradan Halide Hanım'la Gazi'nin fikirleri birbirinde karşıt olmuştur. Halide Hanım eşi doktor Adnan Bey gibi daha ziyade terakkiperver fırka tarafında görünüyordu. Yani hemen demokrasi olsun... Hemen seçimler yapılsın, hemen her şey o yola girsin istiyordu. Halbuki Mustafa Kemal Paşa devrimi kurtarmak için devrimin ona verdiği hakları kullanmak peşindeydi. Bu saplamaları yıllarca İngiltere'de yaşayan, ancak Mustafa Kemal Paşa öndükten sonra Türkiye'ye dönen haldeydi hanım. İngiltere'deyken yazmıştı ve bu kitap önce İngiltere yayınlanmıştır. İngiltere'de. Bu bakımdan söyledikleri daha önemlidir çünkü araları artık açık da o zaman. Bakalım ne diyor. Mustafa Kemal Paşa yaşadığımız bu ilk aylarda hatta daha sonraları kritik anlarda kendisiyle çalıştığım zaman hep dürüst, içkiye karşı nefsine hakim. İçkiye düşkünlüğü söylendiği halde ağzına bir damla alkol almazdı. Aynı zamanda hiçbir şeye körü körüne inanmazdı. Herhangi bir ülkeye körü körüne inanmış olanları kullanmayı bilirdi. İçten olmayan gösteriler veya inançlarla çok iyi alay etmesini bilirdi. Herhalde bu bir paradokstu. Kendisi amacına varabilmek için Sırayla birbirine tümüyle karşıt görünen herhangi bir ülküyü ele alırdı. Kısacası varmak istediği sonuçtan kendisini alıkoyabilecek hiçbir duyguya kapılmazdı. Şimdi söyleyeceğim şeyler birçok şey insanı şaşırtacak. Kehanete, özellikle rüyaya çok inanırdı. Yazahanesinin arkasında bilmem hangi hoca ya da kahin tarafından yazılmış yeşil zemin üzerine Arapça acayip yazılar vardı. Her sabah çevresindekilere o güce rüya görüp görmediklerini sorardı. Sormakla kalmaz ayrıca da tefsirde bulunurmuş. Şimdi savaş içindeki bir anda durumunu anlatıyor. Eskişehir, Kütahya taarruzunun akabinde o taarruz biliyorsunuz General Pangalos tarafından Türklere karşı yapılmıştı. Ve İsmet Paşa karşı koyamıyordu. Yani gerilemek zorunda kalıyorduk. Gazi de oraya gitmişti cepheye. Halide Hanım da gitmiş. Hücuma geçilmişti. Hepsi dev arılar, hepsi dev arıları gibi vızıldayan Yunan uçaklarının altında. Tepenin önünde geniş bir vadi, etrafında polatlı ve katırlı bulunuyordu. Hava toz duman içindeydi. Zabitlerden biri bu manzara gece çok güzeldir diyordu. Biz ilerlerken Ali Çavuş yanıma geliyor ve diyor ki, sol ayağını üzengiye geçirmemişsin, paşa gönderdi, düzelteyim diye. Ali'nin öbür yanındaki siperde Mustafa Kemal Paşa'nın gülerek bize baktığını gördüm seslendi. Gelin hanımefendi savaşıyoruz. Yüzü çok sevdiği bir oyunu oynayan bir çocuk gibi gülüyordu. Burada gerisini almamışım. Onun gerisi daha da ilginçtir. Halide Edip Hanım yanına geldiği zaman ona yine gülerek ne der bilir misiniz? Gel gel. İsmet yeniliyor. İsmet Paşa hakikaten gerilemek zorunda kalıyordu. Ve Orduyu kurtarabilmek için Yunan taarruzundan ciddi bir ricat kararı vermesi lazım geliyordu. Geriye doğru bu kararı da veremiyordu. Kızıldırmak kavsin içine çekilme kararını Mustafa Kemal Paşa vermiştir. Bu da bu olayın arkası. Şimdi burada gördüğümüz insan en çok söylenen en ya yaygın laf içki düşkünlüğü S söylüyorlar. Gazi Hele vazife olduğu zaman içki içmiyor. İçtiği zamanlarda da ölçülü içiyor. Gazi'nin öyle sarhoşluğu falan yoktur. Bir başka şeyi daha düzeltmek lazım geliyor. Gazi evet siroz hastalığından ölmüştür ama içkinin yaptığı bir siroz değildi onunki. Bir karaciğer rahatsızlığıydı başka o da siroz diye anılıyordu. Bu da nedense halktan saklanmıştır. Şimdi asıl en şaşırtıcı kişi Hasan Rıza Bey'in aldığı notlar. Çünkü Hasan Rıza Bey bunu resmen ve alenen tarihe bırakılacak bir vesika gibi düşünmüş, öyle kaydetmiş. Biliyorsunuz Hasan Rıza Bey uzun yıllar Mustafa Kemal Paşa'nın Riyaset-i Cumhur Umumi Katibi'ydi. Bakınız nereden başlıyor ve nasıl gidiyor. Gazi'nin boyu bir 74 idi daha uzun görünürdü. Kilosu 74 ile 76 arasında değişirdi. Gerçekten bazıları Mustafa Kemal Paşa'yı kısa boylu sanır. Sabahları kahvaltı etmezdi. Kahve ve sigara içiyor. Günde 10-15 kahve 40-50 sigara. Öğle yemeği hafif. Limonata veya ayran yaptırıp uzun parçalar halinde doğradığı ekmeği batırarak yiyor. Bu da çok ilginç bir şey. Sevdiği yemekler arasında yağlı fasulye dediği kuru fasulye, pilav, üzüm hoşafı, etli taze bamya, beyaz peynirli omlet, bir de kavu. Şimdi bu menüye baktığınız zaman neyi görüyorsunuz? Çok hazin fakat çok gerçek. Mustafa Kemal Paşa'nın sevdikleri ...yetim olarak yoksul büyümüş... ...bir halk çocuğunu sevdikleri. Lüks bilmiyor... ...öyle yaşamasını da bilmiyor. Çünkü biliyorsunuz... ...yetim büyüdü... ...askeri okulda okudu... ...subay çıktıktan sonra da... ...gençliğinin en güzel yıllarını... ...on yıl savaşta geçirdi. Gelelim sevdiği içeceklere. Sevdiği içecekler... Beyaz peynir kavun ya da leblebiyle rakı içmeyi seviyor. İçkiden sonra muhakkak yemek yiyor. Şarap, viski ya da şampanya içtiği nadiren görülmüştür. İçki sofrasında konuşulan orada kalmalıdır derdi. İçki sofrasında eğlence az yer tutar. Çağrılı hanende ya da sazendeler bazen hiç kullanılmaz. Ciddi meseleler konuşulacağı zamanlar ve gündüzleri katiyen içmezdi. İşte biri daha söylüyor. Yatarken pijama kullanmıyor. Beyaz keten entari giyerek uyuyor. Uyanınca üzerine ropte şamber alır, koltuğuna bağdaş kurup oturur, kahve ve sigara ile gazeteleri gözden geçirir. Sonra tıraş olup banyosuna alınır, giyinip gezmeye çıkar ya da kütüphaneye çıkar. Çalışmaya çekilir. Sofraları uzun sürer. Her şeyden konuşulur. Bazı geceler çokluk askerlik ve siyaset hatıralarını hiçbir şey gizlemeden anlatır. Sohbeti tatlıdır. Gösterişi işi sevmez. Teşrifattan sıkılır. İki yüzlükten ve iki yüzlülerden nefret eder. Her yerde olduğu gibi görünür. Tabi hayatını gizlemeyi gerekli görmez. Gerek şahsi gerekse siyasi hayatında ilk defa kusur işleyen birini daima affetmiştir. Gördüğü kusurları görmezlikten gelmeyi tercih eder. Sofrada herhangi birisi ona taşkınlık gösterirse onu attırmaz. Sofrayı kendisi terk ederdi. İkramcı ve kibardı. Misafirleriyle ilgilenirdi. Böyle bir olay da vardır, sahiden yaşanmıştır. Bakanlarından birisi biraz sarhoş olup ileri geri söylenmeye başlar. Mustafa Kemal Paşa onu susturamayacağını görünce o kalkar gider. Şimdi şaşırtacak bir başka şey. Ev döşemesine güzel eşyaya meraklı. Dekorasyonla bizzat meşgul olur. O sırada yanında bulunan arkadaşlarının da işe koşardı. Bir salonu düzeltmek için saatlerce çalıştığı olmuştur. Bazı yolculuklarında misafir edildiği yerde bile... Eşyayı zevkine göre tansim ettiği görülmüştü. Şimdi bu çok ilginç. Kan akıtılmasından hoşlanmazdı. Kurban kesilmesini sevmezdi. Şiddete başvurulmasını istemiyor. Çankaya'da Yunan esirlerine yapılan muameleyi görüp engellemiş, bu işe kalkışanı geri yollamış, esirlere hediyeler verip özür dilemişti. Savaş esnasında alınan Yunan eserlerini Çankaya'da çalışsın diye getirmişler. Orada Çankaya'daki askerler onlara kötü muamele ediyor. Bunu pencereden görmüş. Askeri yerine gönderdiği gibi adamlardan özür dilemiş. Çalışmasında zaman ve sınır tanımıyor. Hangi yerde olursa olsun başladığı işi bitirmeden bırakmayı sevmiyor. Tutkusal, büyük nutku hazırlarken o kadar yoğun bir çalışma temposu içine girmişti ki Birlikte çalıştığı kişilerden birisi düşüp bayılmıştı. Aynı davranışı okumada da gösteriyordu. İlgisini çeken bir kitaba başladı mı bitirmeden bırakmazdı. Gazi bu. Gördüğünüz gibi birçok özellikleriyle hepimize benziyor. Hepimiz gibi bir insan. Yalnız daha zeki, daha tecrübeli ve daha başarılı. Neden o zamandan beri benzer bir insan çıkaramıyoruz siz bu soru üzerinde düşüne durun Ben bir arkadaşımdan Bir dilekte bulunacağım O öteki tarafa göçeli hayli oldu Onun için Mustafa Kemal Paşa'ya çok yakın İlhami soysa Kardeşim Sen o tarafta Gazi'nin çok daha yakınındasın İstersen sen yap İstersen Doğan ya da uğur yapsın. İsterseniz üçünüz birden gidiniz. Huzurunda arz ediniz. Biz buradakiler senin çocukların ve torunların onu çok arıyoruz. Onu çok özlüyoruz. Onun her türlü emrini ifaya hazırız. Onu hazırız o halde parola vatan işareti namus